794 numaralı konu Hazreti Ömer, Ebu Zer, Ali ve İbn Mesud'un Müslümanın başına gelenlere razı olup sabretmesi gerektiğini söylemeleri. Evet, Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: "İster hoşuma giden olsun, isterse de gitmeyen, hangi hal üzere sabahlarsam sabahlayayım benim için fark etmez. Çünkü ben hayrın hoşuma giden mi yoksa gitmeyen de mi olduğunu bilmiyorum." Hazreti Ali'ye Ebu Zer el-Gıfari, "Benim yanımda fakirlik zenginlikten, hastalık da sıhhat ve afiyetten daha şeytani" diyor, siz ne buyurursunuz, denildi, o da şunları söyledi, Allah Ebu Zerre'den razı olsun, bana gelince, ben diyorum ki insan Allah'ın kendisi için vermiş olduğu şeylere razı olup bundan başkasını temenni etmemelidir, kaza ve kaderin tasarrufuna razı olmanın sınırı budur, Hz. Ali şöyle buyurmuştur, Allah'ın kaza ve kaderi kendisine razı olan ya da olmayan herkes üzerinde hükmünü icra eder, ancak hükmüne razı olanlar sevap kazanırken razı olmayanların tüm amelleri boşa gider, Abdullah bin Mesud şöyle buyuruyor, kıyamet gününde bütün insanlar dünyada az bir geçimle yetinmiş olmayı temenni edecektir, nefsinde bir şüphe bulunmadığı sürece sizden herhangi birinizin akşam ya da sabah içinde bulunduğu durum zarar veremez, sizden birinizin bir ateş korunu ağzına alıp sönünceye kadar tutması, Allah'ın kendisi için hükmettiği bir şey, keşke bu olmasaydı, şeklinde itiraz etmesinden daha hayırlıdır.